شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وياوفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وبدلنا رسولنا النبي الكريم وَنَحْنُ عَلٰى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ <سَلِيمٌ> Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün mavzuğumuz yine Peygamber Efendimiz, delilimiz, rehberimiz,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 Cenab-ı Halik-i Zülcelal buyuruyorlar ki Es-saidi in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibkumullah ve habibim Muhammed'im Resulü eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. Mütercim Müslümanlar bu ayeti kerimenin sebebi nüzulün de tefsirlerimiz şöyle bir beyanda bulmuşlar. Mekke'de müşrikler kutlara tapıyorlar, ilahlarını, mabutlarını elleriyle yontuyorlar 20. asırda olduğu gibi muteran Müslümanlar. Ya zavallı beşer.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 Taştan ve tunçtan yontluğunuz putlara, ilahlara tapıyorsunuz. Yolunuzu şaşırmışsınız. Azami gaflettesiniz. Dalaletin gayyalarında bocalıyorsunuz. Geliniz hakikati, gerçeği kabul ediniz diyordu Peygamber Efendimiz. <Gülüyor> Muhtemelen Müslümanlar, Hazreti Ömer'in şu sözünü zaman zaman size neflederim.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 Söllere, sahralara düşüp, on sene bir mürşidi Kamil'e hizmet ediyor. On sene. Sonra kabe muazzamda Beytullah'ı tavaf ederken, Heceltül halkaturran fi hevâke ve eytemtül iyalelike yarâhke. وَلَوْ قَطَاتَنِي fil الْحُبِّ اِرْبَنْ لَمَا هَنَّ الْفُعَادُ ila سِوَاكَ Münacatını böyle manzum olarak barigah-ı mecd-i Kabe kurbundan yükseltiyor İbrahim İbn-i Tacı, tahtı, saltanatı, sultanlığı, bütün halkı senin yolunda bertaraf ederek, aileyi dul, evladı yetim olarak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 Koca Atif, Koca Şair yolundayız ve milyonlarlık bir nesil yetiştir yetişiyor elhamdülillah taala. Milyonlarlık bir yeni taptaze bir nesil. Modern Müslümanlar İbrahim binler Temin bir beyti demiştim. Kabe'yi tavaf ederken sözü oraya getirdi. Öyle diyor. Ve inne yekü ya muheyminu kad asaka.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 Annemiz helvadan put yapardı diyor. Önne oturur, tapardık Sonra da ekmeğimize katık ederdi. Katık yapardık diyor. Gürünecek şey. Şirkin akıbeti bu. Ya. ya Rab. Ya Rab! Bizi peygamberin yolundan ayırma. Ya Mayusül okumuştum size.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 memleketin dinamik çocukları geleceğin kurtarıcıları bilhassa size sesleniyorum vakit gecikmiş Hazret Ömer mum yakmış ashab mesalihin hizmetiyle meşgul ahbabından biri geliyor özel bir işini görüşmek için selam aldıktan sonra biraz bekleyin diyor ashab mesalihin işini bitiriyor o mumu söndürüyor çekmecesinden bir mum alıyor çekiyor onu yakıyor şimdi buyurun konuşabiliriz diyor misafir ya Ömer hayret ettim diyor koyduğumda mumdu çıkarıp yaptığın yaktığın da mum niye böyle yaptın diyor kardeşim diyor o mum devletin malı devletin malı orada tüyü bitmedi yetimin hakkı var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 Ama ben, dersin mavzum, başka şey, onun için geçeceğim. Eve varır Faruk-u Azam, adalet tarihinin ön sözü, girizyahı ve divacesi olan Cenab-ı Faruk-u Azam, Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu ve arzahu eve varır, sofra serilmiş, sofraya bir de tatlı konmuş. Hadi bizim Konya tabiriyle baklava diyelim muhterem emliler. Hazreti Ömer sofraya bakınca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 fe tabi'unni yuhibbukumullah ve yagfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim Habibim söyle onlara eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. <Gülüyor> Muhterem müminler peygamber efendimize tabi olunuz. Allah'ın resulüne tabi olunuz. Yemenizde, içmenizde, evinizde, çarşınızda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 ''Bilirim ben beni, sevecek yüz yok bende, sen bendeni sev de nâili ihsan olayım ya Resûlullah'' diyor. Rasulullah bile bir kimseye muhabbet eder, severse, kurtuldu, ebedi kurtuldu demektir. Allah severse, evet, ''Yuvbibkümullâhu ve yagfir leküm zunûbeküm'' Allah sizi Resulullah'a tabi olduğunuz zaman, sünnetine uyduğunuz zaman sever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 Geçmiş bütün günahlarınızı Cenab-ı Hak affeder, affedince cennetine kor, cennetine koyunca bütün nimetlerle taltif eder ve bu nimetlerin zirvesi olan cemaliyle sizi şereflendirir muhterem mimiler. Öyle olunca tek yolu anlamış olduk, Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın sünnet yolu. Rahim Allah'u Zülcelal bağışlayıcıdır rahmetiyle yarlayıp esirgeyicidir Kur'an-ı Kerim böylece beyan ediyor muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikleri men ahabbe sünneti fekad ahabbeni ve men ahabbeni kâne fe'i fil cennâ bir kimse sünnetimi severse beni sever beni seven de cennette benimle beraberdir buyuruyor Ya Müslümanlar duyuyor musunuz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 kendisine bir cümleyle be dua edin. Bunların defteri dürülmesine yeter ya Muhammed dediler. Ya Resulullah dediler. Peygamber Efendimiz Allahum fe la yâlemun. Ya Rabbi benim bu kavmime hidayet ver. Bilmiyorlar da onun için yapıyorlar buyurdu. Uhud meydanında da Allahum mu'fir fe la yâlemun. Bu kavme sen gufranınla, nurun ve hidayetin ve tevfikinle yetiş.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 peygamber efendimizin fazaili bir buketse la teşbih ve la temsil bu buketi meydana getiren güller, sümbürler nelerdir bunlardan bize bazı şeyler ver de şöyle güzel kokusuyla ruhumuz hayat bulsun diyeceksiniz ben vermeyeceğim Allah'ın Resulüne Hazreti Ali soruyor geçen dersimde iki fıkrasını almıştım muhterem Müslümanlar şifa şerhi Ali'ül Kari'de büyük ilim adamı Hazreti Ali'den naklediyor. Cenabı Ali bir gün Peygamber Efendimiz'e soruyor. Peygamber Efendimizin damadı Ali Aleyhissalatu vesselam Efendimizin amca zadesi. Ve buyuruyorlar En Medinetul ilmi ve Aliyun babuha. Ben ilmin şehriyim. Ali de kapısıdır. Kim ilim istiyorsa kapıya müracaat etsin, Ali'ye gitsin buyuruyorlar. Esrar deryası Ledünniyat deryası Muhterem Müslümanlar Bazen böyle elini sadrine Kalbini üzerine vurur Ah ehil arıyorum Allah Resulü'nden Aldığım ulum ve ledünniyatı Aktarmak için buyururlarmış Hazreti Ali keram Tefsir-i Mahaymi diye iki ciltlik bir tefsir var Muhterem Müslümanlar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 Oradan Mukaddime'de Hazreti Ali 300 sözünü almış. Tefsiri Muhaymin'in mukaddimesinde Hazreti Ali böyle diyor: Lev'arat en uvaqra seb'in'e bayiran mimman el Fatih'a lefaaltu. Hazreti Ali böyle diyor: Lev'arat en uvaqra seb'in'e mimman el Fatih'a lefaaltu. Eğer murad etsem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 Ashabiyken necum bi ayhi muktedeytum ihtedeytum. Allah'ın Resulü böyle buyuruyorlar. Benim sahabelerim semadaki yıldızlara benzerler. Hangisine uysanız en doğruyu bulur vasıl-ı Allah olursunuz diyor. Niye? Çünkü ilmi ve marifeti, ahlak ve imanı rehsen rehsen Resulullah'tan alan insanlar. Peygamber Efendimiz de karşı karşıya bir ömür boyu veya birkaç seneler oturmuşlar o şemsi hidayete böyle bayıla bayıla niye bayıla bayıla dedim hocam çünkü bakınız şemal kitaplarına sahabenin peygamber efendimizi dinlerken tavırlarını naklediyorlar da keenne ala ruhsihim utair sahabe peygamber efendimizi dinlerken başlarının üzerinde kuş var da devinseler uçacakmış gibi Resulullah'a kulak verirlerdi sallallahu aleyhi ve sellem muhterem Müslümanlar biz de tab buradan başımızı ve kulağımızı uzatıyoruz Resulü Zişan Efendimizin bütün buyruklarına köle ve bende neşesiyle teslimiz ya Rabbi bizi onun sünnet ve yolundan ayırmadır evet muhterem Müslümanlar Hazret Ali soruyor, ya Resulallah sünnetiniz nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adetleri, sünnetini şöyle tarif ediyorlar. Geçen dersimde iki fıkrasını almıştım. Buyuruyorlar, el-marifetü re'sü maliy, Ya Ali, marifetullah sermayemdir. Evet. Beşerin ekremi mahluk olan... Eşrefi mevcud olan insanın yaratılışın gayesi marifetullah'tır. Allah'ı bilmek. Geçen dersinde üzerine birkaç cümle söyledim muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak kıyamet sabahına kadar sülbümüzden Allah'ın marifetini tahsil eden nesiller rütfesini inşallah. Evet muhterem Müslümanlar. Marifetullah sermayemdir. Şu fıkrayı da almıştım geçen dersimde. Velhubbu esasi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 Evindeki kedi'nin sevgisi bile, ya kedi'nin köpeğin sevgisi bile, yani adam vardır köpeği değnekle dövüyor, gördüğümüz zaman içini sızlıyor, köpeği dövdüğünde bile, öyle mi Müslüman var. adam vardır kedinin başına basmış ayağını öyle katlediyor.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 İslam'ın huyu ve ahlakı Peygamber Efendimiz yani yıldızlar adedince olan fedailinden biri de sevgidir ve aşktır. Muhterem Müslümanlar geçen dersimde söyledim. Hz. Adem Safiyullah, Hz. Nuh Neciyullah, Hz. İbrahim Halilullah, Hz. Musa Kelimullah, Hz. İsa Ruhullah diyoruz.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 dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Böyle bir cemiyete Hazreti Fahri Kainat Cenab-ı Muhammed'in gelişinden sonra şu şeyi menkıbeyi dikkat cümleyle anlatıyorum kesiyorum Müslümanlar bağışlayın beni Bilal-i Habeşi'ye Hazreti Ebu Zer radıyallahu teala anhüma kara karının oğlu diye vermiş. Evvelce benden duydum. Bilal-i Habeşi Esmer olduğu için Ebu Zer de biraz hadidü'l-meşreptir. hıyar <gülüyor> ümmeti ehidda'uha diyor Peygamber Efendimiz. Ümmetimin hayırlıları şeriat babında hadid hiddetli olanlardır diyor haberin ola. Öyle yalan Müslüman olmayacaksın delikanlı. Hakkı hak bilip hakkı ıttıbak edeceksin. Batılı batıl bilip batıldan mutlaka uzak olacaksın. Evet. evet. Cenab-ı Ebu Zer biraz hiddetli olduğu için herhangi bir sebepten dolayı Kardeşi Ebu Zerni Gıfari'ye, o da sahabeden, o da sahabeden. Karakar'ın oğlu diye vermiş. Bilali Habeşi de çok nazik gönüllü, ince ruhlu, ipek yakılı bir insan. Kırılmış buna. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine, Ya Resulallah, Bilali Habeşi annemin siyahlığıyla beni itham etti. Bayağı da kırıldım kardeşime diyor. Gözünden böyle yaşlar akıyor Bilali Habeşi.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 Biri diğerine Karakarın oğlu demiş. O biri de girip Peygamber Efendimiz'e bunu söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ebu Zelil Gıfari'yi çağırıyor. Ya Ebazer sende devri cahiliye kalıntıları var. Bilali Habeşi kardeşimle halallaş diyor. Ya Ebazer sende devri cahiliye kalıntıları var. Kardeşin, kardeşin Bilali Habeşi ile halallaş diyor. cenab Ebu Zelil Gıfari'yi yanağını yere koyuyor yanağını yere toprağa koyuyor Bilal-i Habeşi kardeşim hakkını helal edip de ayağının biriyle bu yanağıma basmadıkça vallahi başımı kaldırmayacağım diyor ve kucaklaşıp gözyaşlarıyla sevişiyorlar Muhtemmimiler Hocanız ve kardeşiniz olarak ben böyle cemiyet istiyorum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 Gülerek ölmeyi nasip ve mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka itibak, batılı batıl bilip batıldan içtinab zümreyi salihine ilhak eyle. Şeriatı karra ahmediyeyi, muhammediyeyi, mustafa büyüye, ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyle. Cümlemize ve bütün mümin kardeşlerimize cennet, nimet, ve cemali ilahiyyesi ile iltifat ve ikram eyleyelim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasıfum. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha.